Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu acaba? Tamam, güzel. Nasılsınız? Nasıl geçti vizeler? İnşallah herkesin vizeleri iyi geçmiştir. Bizim dinler tarihi sorularımız nasıldı? İnşallah bakalım hayırlısıyla. Geçen gün Hakan Hoca ile sohbet ediyorduk. Dedim işte ben ee, soruları Hakan Hoca hazırlıyor dedim ve kurtuldum dedim. Sonra bana hatırlattı ya dedi biz soruları beraber hazırladık dedi falan. E, kusura bakmayın dönem başında ben öyle bir şey söylemiştim size ama e, çok zaman geçtiği için unuttum. Doğru e, biz e, geçen yıl işte yaz aylarıydı e, soruları filan beraber e, hazırlamıştık. E, dolayısıyla eğer e, yanlış bir bilgi verdiysem düzeltmem lazım. Doğrusu soruları e, şöyle. Mantık şöyle işliyor burada. Biz size hangi soruların sorulduğunu bilmiyoruz. Biz sadece bir havuz oluşturuyoruz. Mesela havuzda yanılmıyorsam 70 tane soru vardı vize için. Final için bunun iki katını düşünün. 150 soru. Soruların hangilerinin olacağını biz de bilmiyoruz. İşte program sorumlusu. Ee, buradan seçiyor e, soruları işte. Ve bu soruları e, size soruyorlar. Dolayısıyla e, yani tamam soruları biz hazırladık ama neler soruldu onu bilmiyoruz. Muhtemelen neler sorulacak onu da bilmiyorum ben. Evet. Her neyse. Şimdi e, bu akşam e, beraber e, Hinduizm dinini işleyeceğiz. E, Hinduizm şu ana kadar konuştuğumuz monoteist dinlerden çok farklı özelliklerde bir din. Dolayısıyla e, şeyi, işleyişi farklı, dünyaya bakışı farklı. E, o yüzden bazı e, dikkat edilmesi gereken hususlar olabilir. E, elimden geldiği kadar size e, Hindu dünya görüşünü aktarmak gere gerekiyor. Şöyle ki e, bir dini anlayabilmeniz için o dinin nasıl bir evren e, düşüncesine sahip olduğunu bilmeniz lazım. E, mesela e, Yahudiliği, Hristiyanlığı ve İslamı konuşurken e, bu üç dinin de benzer bir e, evren anlayışına bir tanrı anlayışına, bir Tanrı-Evren ilişkisine yaratılanla yaratı, yaratan arasındaki bir ilişkiye e, bakış açısı olduğunu e, gördük. Yani bir yaratıcı var, yücedir, her şeye sahip, gücü yeter. Bunun yarattığı şeyler vardır. Onlar da işte e, bu Tanrı'nın e, emrinde olan varlıklardır. E, şeye gelince, e, bu e, Hinduizme gelince, Durum biraz karmaşıklaşıyor. Şöyle ki Hinduizm'de e, böyle bizim e, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da gördüğümüz gibi bir Tanrı'nın e, yüce, bu dünyanın dışında, bu dünyayı yöneten, bu dünyaya e, gücü yeten, bunu yoktan var etmiş ve bir gün gelip sonlandıracak olan bir Tanrı anlayışı yok. Tanrı, inanın o kadar çok tanrı var ki Hinduizm'de. Yani binlerce tanrı desek doğrudur. Ee, ancak bu tanrılar e, monoteist inançlardaki tanrılara çok benzemiyorlar. Farklı e, tanrı. Çünkü o dünyada Hint dünyasında bu e, daha sonra Budizm'de de gözlenen bir şey var. E, başlangıcı olan ve sonu olan bir e, evren e, anlayışı yok. Yani bir zaman vardı, bir tek tanrı vardı. Sonra her şeyi yarattı. Sonra bir gün gelecek, her şeyi yok edecek ve tek başına kalacak. Böyle bir anlayış yok Hint düşüncesinde. Peki ne var? Tabii her varlıkla şeyi de var. Yani her varlık tezahür etmesi var her varlığın Tanrı'nın bir parçası olması var Hani e, yavaş yavaş adım adım ben bunu özetlemeye çalışacağım e, Peki ya ne var e, dairesel evren anlayışı var dairesel bir zaman anlayışı var e, şöyle düşünün Mesela bizim e, günlerimiz var işte gün Nereden başlattığınız zaman sabahleyin güneşin doğmasıyla başlar. Akşamleyin hava kararmasıyla işte yarısına varırız. Ondan sonra sabahleyin güneşin doğmasıyla ikinci gün, yeni gün başlar. Böylece 24 saat içinde bir gün tamamlanmış olur. Mesela mevsimler var. Mesela işte bahar mevsimi geliyor. Bahar mevsiminde işte, e, değişiklikler oluyor. Sonra bahar mevsimi sona eriyor. Yeni bir mevsim başlıyor. O mevsim sona eriyor. Başka bir mevsim başlıyor. Ve böylece yıl tamamlanıyor. Yıl bir noktada başlıyor. Belli bir zaman geçiyor. Dönüyor. Aynı noktaya geliyor. Yıl bitiyor ve yeni bir yıl başlıyor. Mesela e, insanlar için e, işte İnsanlar çocuk olarak, bebek olarak doğuyorlar, çocuk oluyorlar, yetişkinleşiyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyorlar. Bu işte insanın dairesinin tamamlanması. Gün 24 saatte, işte mevsim 3 ayda, yıl işte 12 ayda tamamlanıyor. İnsan ömrü de böyle doğumuyla başlıyor, ölümüyle bitiyor. Ancak bu bitiş tam bitiş değildir. Bu bitiş yeni bir doğuş için... Ön bir hazırlıktır. Yani nasıl e, gün bitince ertesi gün yeni bir gün tekrar doğuyor. Nasıl mevsim bitince yeni bir mevsim tekrar başlıyor. Nasıl bir yıl bitince yeni bir yıl tekrar başlıyor. Aynı şekilde insan da öldükten sonra yeni bir hayata tekrar başlar. Yani insan e, yok olmaz. Nasıl e, işte baharda çiçekler açar, meyveler e, başlar. Sonra meyveler olgunlaşır, toplanır, ondan sonra sonbaharda yapraklar dökülür, kışın tamamen ortada e, hayatiyet tabiatta kalmaz, baharda tekrar başlar. Nasıl böyle bir şey varsa aynı şekilde insan hayatında da e, bebeklik, çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık ve tekrar bebeklik şeklinde bir dairenin var olduğunu öne sürer e, Hint düşüncesi. He, o bu daire yani her şey bu dairesel zamanı takip eder herkesin e, dairesinin büyüklüğü farklıdır mesela günün dairesi 24 saatken e, bir insanın dairesi diyelim ki çemberi e, ne olabilir 80 yıl olabilir He, daha kısa olan vardır daha uzun olan vardır önem değildir ama yaklaşık olarak konuşalım 80 yıldır Peki bizim içinde yaşadığımız dünyanın e, şeyi nedir? Dünyada var olup yok olmak arasında gidip gelmektedir. Ancak o dünyanın ömrü bizimkinden çok uzun olduğu için bizim haber alabileceğimiz zaman diliminden çok uzun olduğu için biz bu dünyanın e, yok oluşunu ve tekrar varlığa gelişini takip etmeye, bunun haberini almaya gücümüz yetmemektedir. Yani e, dolayısıyla mesela bir e, işte iki gün yaşayan bir sivrisinekle e, 80 yıl yaşayan bir insan veya 100 yıl yaşayan bir kaplumbağanın e, hayatlarını muayyese Yani birinin hayatı diğerine göre ne kadar uzunsa e, dünyanın hayatı da bizim e, kişisel hayatımıza e, kıyasla o kadar veya daha büyük e, şeyde çapta. Cereyan ediyor. Nasıl insanlar e, işte er, e, dünyanın dönüşünü e, çok hızlı olduğu için fark etmiyorlarsa e, sabit zannediyorlarsa biz de bu e, varoluş yokoluş arasında gidip gelen dünyayı bu uzun bir zaman diliminde yokluğa giden ve tekrar varlığa dönecek olan dünyayı e, Sanki sabitmiş gibi düşünüyoruz, sanki yok olmayacakmış gibi düşünüyoruz veya sanki bir değişim geçirmiyormuş gibi düşündüğümüzü öğretir Hint inancı. Şimdi buradan yola çıkarak buna bağlı birkaç şey inançlar vardır. Nedir bu inançlar? Bunlardan birincisi biz bu dünyada ee, ilk defa var değiliz. Biz daha önce de bu dünyada yaşadık. Bu hayatımızı tamamladıktan sonra son defa, yani mesela son günümüzü e, bitirdik ve gözlerimizi kapattık. Bir daha bu dünyaya dönmeyecek değiliz. Biz tekrar bu dünyaya geleceğiz. Ee, görüşünü savunur e, Hint düşüncesi. Yani e, bu dünyaya defalarca geliriz biz. E, yalnız biz her defasında bu dünyadaki hayatımızla bütün bağlarımız koptuğu için e, biz bir önceki hayatımızı hatırlamakta güçlü, hiçbir zaman hatırlayamayız. Böyle bir şey yoktur. Önceki hayatınızı hatırlayamazsınız. Peki e, ben bu dünyaya nasıl geleceğimi e, ne belirliyor nerede dünyaya geleceğimi hangi şartlarda dünyaya geleceğimi ne belirliyor buna e, Hint düşüncesinde Samsara adı veriliyor Samsara Samsara e, çok özür diliyorum bu tekrar tekrar dünyaya gelme işine Samsara adı veriliyor bir netleştirelim özür dilerim şeyi karıştırdım e, yani benim bu dünyaya tekrar tekrar gelme işlemine biz e, Hint düşüncesinde Samsara adı veriliyor. Peki benim hangi şartlarda dünyaya geleceğimi hangi e, ne belirliyor? İşte buna da e, karma e, deniyor. Yani benim e, şu an içinde yaşadığım şartlar bir önceki hayatımdaki durumumun neticesidir. Yani eğer siz hayatınızdan memnunsanız bu şunu gösterir: Siz bir önceki hayatınızda e, güzel bir e, hayat yaşamışsınız, iyi bir hayat yaşamışsınız. Bu hayatın sonucu olarak şu an memnun olduğunuz bir hayatın içindesiniz. Memnun da olmayabilirsiniz. Doğrusu yani e, işte e, akşamın bu saatinde ders dinlemek zorunda olan insanlar hayatlarından çok memnun olmasa gerekler. Şimdi e, bu neyi gösterir? Sizin bir önceki hayatınızda aslında görevlerini tamamen yerine getiren bir insan olmadığınızı, eksiklerinizin olduğunu, kusurlarınızın olduğunu gösterir. Yani bu kusurların neticesinde siz böyle bir hayat yaşıyorsunuz. Peki bir sonraki hayatınızın nasıl olacağını nereden öğrenebilirsiniz, nasıl öğrenebilirsiniz? İşte o zaman şöyle... İşte tamamen bu şeyle alakalı. Memnun olanlar, olmayanlar, sınavlar, sınav olmayanlar, ben hepsinden memnunum diyenler, ben hiçbirinden memnun değilim. Diye. Herkes işte bir önceki hayatlarındaki durumla alakalı olarak değerlendirmeleri lazım kendileri. Eğer siz bu dünyada şu hayatınızı yaşayan insanlar olarak sizden e, yapmanız gereken işleri yerine getirirseniz... E, gerekli bilgilere ulaşırsanız o bilgiler doğrultusunda hareket ederseniz bir sonraki hayatınız kesinlikle bu hayatınızdan daha iyi olacaktır bu hayatınızdan daha iyi olması demek yani işte daha rahat sınavsız işte akşam saatinde ders olmaksızın belki hiç çalışmadan hayatınızı sürdürebileceğiniz bir hayatınız olacak Peki bu işin sonu nereye kadar Arkadaşlar Hint düşüncesi der ki, e, bu dünyaya bizim tekrar tekrar gelmemiz bir sıkıntıdır, bir e, yüktür, bir e, yani ağır bir sorumluluktur. Bu bir e, bir çark vardır. E, bu çarka bağlılık var. Samsara çarkına bağlıyız biz. Biz bu samsara çarkına bağlı olduğumuz için. Biz tekrar tekrar bu dünyaya gelen varlıklarız. Bu Samsara çarkından kurtulmak için biz kendimizi geliştirmeliyiz. Daha iyi bir hayat sürmeliyiz ki bir daha bu dünyaya gelme zahmetinde kalmayalım. Peki bu nasıl mümkün olacak? İşte bunun içinde kullanılan bir tabir var. Bu çarktan kurtulma, bu mahkumiyetten kurtulma... Ee, tekrar tekrar bu dünya hayatına dönme, sınav olma, e, belli şeyleri yerine getirme, e, çarkından kurtulmanın adı da mokşadır. Mokşa. Heh, mokşayı gerçekleştiren kişiler nirvana yermiş olurlar ve e, bu dünyaya bir daha geri dönme, aynı sınavları tekrar geçme zahmetinde kalmazlar. Onlar artık aydınlanmışlardır. Kurtuluşa ermişlerdir. Bir daha bu dünyaya gelmelerine gerek yoktur. Bunu da bir başka şeyle anlatır e, Hint düşüncesi. Şimdi başta bir arkadaşımız şey yapmıştı. Tan e, her bir bireyde Tanrı'nın, e, Hayriya'nın bahsetmişti. Tanrı'nın her varlıkta tezahür ettiği fikri. E, şöyle bir inanç vardır Hint düşüncesinde. Bir, her varlığın sahip olduğu bir ruh vardır. Bir can vardır, bir manevi varlık vardır. Buna atman adı verilir. Atman. Bu bireysel olarak sizin, benim, kedinizin, bahçenizdeki ağacın, e, ne bileyim işte saksınızda e, şeylerin, çiçeklerin e, köklerini kemiren e, soğulucanların hepsini bir ruhu var, bir canı var. Bu Atman'dır. Bir de bu evreni yaratan, bu evrene hakim olan, bu her şeye gücü yeten, her şeyi kapsayan bir evrensel bir büyük güç vardır. O da e, Brahman'dır. İşte ben bireysel olarak benim ruhumu geliştirip evrensel ruhla bütünleştiğim zaman Artık bir daha bu dünyaya gelme ve bu dünyada sıkıntılar çekme zahmetinden kurtulacağım. Şimdi e, Moksha ile Nirvana şöyle söyleyeyim. Moksha bizim bu dünyaya gelme e, yani Samsara çarkından kurtulmamızın adıdır. Ee, bu kurtuluşu sağladığımız zaman sahip olduğumuz durum, vardığımız aydınlanmanız e, şeyine ismi de Nirvana'dır. Yani birbiriyle çok yakın alakalı kelimelerdir. Ancak birisi e, bizim bu Samsara çarkından kurtuluşumuzu temsil ederken, ötekisi bu kurtuluş için erdiğimiz mertebe e, durumun adıdır Nirvana. Bilmiyorum netleşti mi? Hayriye Hanım, Hüseyin Bey. Evet, Nirvana'mız sonuç oluyor. Evet, Yüksel Bey, tamam. Şimdi e, şey bu, e, genel teori bu. E, bu çerçevede, yani e, bizim bu dünyaya bağlı kalmamızın temel nedeni cahilliğimizdir, bilgisizliğimizdir, cehaletimiz. Biz bu cehaletimizi giderirsek, yani mesela çok şey olarak işte cehalet neyin cehaletidir? Mesela ben işte kendimi böyle bir varlık, bir birey, bir bağımsız karar alabilen, istediği şeyleri yapabilen, istediği şekilde konuşabilen birisi olarak düşünürsem ben hakikatte o evrensel varlığın içerisinde büyük çarklıların içerisinde aslında küçücük bir çark olduğumu unutursam kendimi önemli bir şey zannedersem ve benim o evrensel sisteme olan bağımı fark etmezsem bu cehalettir İşte bu cehalet benim tekrar tekrar bu dünyaya gelmemi gerekli kılar ve ben bu vesileyle her seferinde tekrar eziyet çekmek için dünyaya geliyorum. Eğer bu hayatımda cehaletim artarsa mesela diyelim ki işte yani çok şey olarak sadece e, durumla alakasını kurmak için. Ben işte e, bir e, yetki e, eline verilmiş birisi olarak e, ders anlatıyorum. E, derste anlattığım şeylerden sonra sınav yapıyorum. Bu sınavı e, işte öğrencilerin dinleyenlerin yapamayacağı kadar zor hazırlarsam, dersimi iyi anlatmazsam e, veya işte bu e, bildiğim şeylerden dolayı kendimi önemli birisi zannedersem, o zaman ben aslında e, bir önceki e, karmada, bir önceki hayatımda elde ettiğim o, e, hulasanın bana sağlamış olduğu bu şeyi boşa harcamış oluyorum. Kesinlikle bir sonraki hayatımda daha kötü daha e, zelil daha basit işlerle uğraşan birisi olacağım. Daha kötü bir hayatım olacak. Ve muhtemelen ben daha e, mutsuz bir insan olacağım. Belki de insan bile olmayacağım. Belki bir hayvan, belki bir ağaç belki bir Sürüngen olacağım. Bu tamamen benim işte bu dünyadaki pozisyonumu düşünmem, anlamam ve buna göre davranışımın e, neticesidir. Eğer e, durumu anlar, e, benim e, içinde bulunduğum e, pozisyonumu, bu dünyadaki pozisyonumu bilirse, o zaman daha iyi bir hayat sürerim belki insanlara daha çok minnet ederim, daha çok alttan alırım, daha çok hizmet ederim, daha çok başkalarının dertlerine dert olmaya, derman olmaya çalışırım ama bir sonraki hayatımda ben daha iyi bir pozisyonda dünyaya geleceğim. Evet, her döngüde bu dünyaya gelen insanlar acı çekecekler. Hayır. Kötüye gidenin kurtuluşu var. Mesela diyelim ki Müsaadenizle bir şey daha anlatayım. Ondan sonra ıı, şeye döneceğiz. E, ben size bir şey sorayım. E, desem ki arkadaşlar e, mesela ben e, ne diyelim bir, benim babam Allah'a metelesin bir ustaydı. Su teşhisatı ustasıydı. Kalevifer ustasıydı. E, ben dünyaya geldiğimde babam bu işi yaptığı için e, ben de e, babamın yaptığı işi yapmak zorunda olsam mesela ben üniversiteye gitmek istesem hayır sen gidemezsin. Senin baban ilkokul mezunu bile değildi. Sen de ilkokula bile gidemezsin derseydi bana. E, bu benim için çok kötü olurdu. Ben işte şansım oldu. Fırsatlar elime geçti. Üniversiteye gittim. Hoca oldum filan. Bunların hepsi bana kapalı olurdu. Bugün ben de muhtemelen çalışan işte su satçısı olurdum. Şartlar e, böyle bir hayat tarzı yaşamıyoruz biz. Ancak e, Hint kültüründe sizin ailenizden e, devraldığınız ailenizin e, statüsünün e, devamı olan şey var. Buna kast sistemi diyoruz. Yani e, ne demek kast sistemi? E, Hint düşüncesine göre e, insanlar e, dörtlü e, lübi e, aslında çok sayıda kast vardır ama temel ana olarak dörtlü bir kasttan bahsedebiliriz. Nedir bu dörtlü kast? E, şu demektir arkadaşlar e, insanların şeyine benzerlik kurulur bu dört kas sistemiyle e, bedenine işte insanlar nasıl e, baş, kollar, vücut ayaklardan oluşan bir e, bütünün adı ise aynı şekilde e, şeyde e, e, kas sistemi de böyle çalışır. Yani e, en üstte en değerli olan her şeyi e, çekip çeviren, her şeye kontrol, e, her şeyi e, yöneten bir baş vardır. Bu baş e, statüsünde olan e, sınıfın adı e, Brahman sınıfıdır. Onun altında bir başka e, sınıf daha vardır. Bunlar e, işte insanın e, üretim yaptığı, e, faydalı işler yaptığı, e, elleri kolları durumunda olan e, şeylerdir. Bunlar e, yöneticiler ve savaşçıların olduğu bir sınıftır. Ve bu sınıfa da kışat riyadı verilir. Şimdi Brahman baş statüsünde olan e, şey, sınıfın adı. Kışatriya, eller kollar mesabesinde olan e, şeydir, e, sınıfın adıdır, kastın adıdır. Bunun altında vahisyalar vardır. Bunlar e, toprak sahipleri. E, Varna kardeşim bu şeyin adı, e, Varna kas sisteminin adıdır. E, dolayısıyla şeyi karıştırmayalım Varna kas sisteminin adı e, Brahman Kshatriya, Vaishya, toprak sahipleri ve esnafların e, şeyidir toplumun önemli bir kesimini e, belirler, e, oluştururlar bir de e, en altta bu dörtlü sistemin en altında bulunan e, sudralar vardır sudralarda Ayak mesabesindedir ve köylülerden ve işçilerden oluşur. Ee, aynı insan vücudundaki önem sırasına göre en önemli kas Brahmanlardır, Shatrya sonra gelir, e, Vaishya sonra gelir, Sudra en son gelir. Bu her bir kasta kendi içerisinde e, alt kaslara bölünür. Yani bir e, grup e, homojen bir grup değildir bunlar. Bunların altında kendi işlerinde de yüzlerce kasttan bahsedilebilir. E, i̇şte e, bu kast sistemi bir şey daha var. En altta bunların dışında artık kasta her ne kadar insan sıfatıyla ortalıkta dolaşsalar da aslında herhangi bir kasta girmeye layık olmayan insanlar da vardır. Bunlara da işte paryalar adı verilir veyahut da e, işte dokunulmazlar adı veriliyor. Şimdi arkadaşlar bu sistem bu kas sistemi ile biraz önce bahsettiğim e, evren anlayışı, kozmoloji anlayışı Hint düşüncesindeki kozmoloji anlayışı birbirini tamamlamaktadır. Yani samsara çarkı, karma inancı, tekrar dünyaya gelmemiz ve e, bir mokşa inancı bunların hepsi bu o, kas sistemiyle e, ayrılmaz bir şekilde birbirini destekler bir bütün oluşturur. Yani şimdi ben e, şu an içinde bulunduğum şartlara göre vazifemi iyi yaparsam e, bir sonraki hayatımda daha iyiye giderim. Dokunulmaz olarak doğmuş birisinin e, durumu onun bir önceki hayatındaki kötü e, karmasını gösterir. Yani o insan hak etmişti bunu. Onun için şey yapacak. Mesela bunu biraz bizim e, ahiret inancımızla e, mukayese edebiliriz. E, mesela e, Müslümanlara göre biliyorsunuz öldükten sonra e, bir hesap vardır. ve Bu hesabın sonunda Allah iyilere cennet, kötülere cehennem e, veya cehennemde bir süre yandıktan sonra sorumluluklarını yerine getirdikten sonra cezalarını çektikten sonra cennete gitme fırsatı verecektir. Peki, cehenneme gidenlere biz şimdi şey yapar mıyız? Acır mıyız? Yani herkes Allah'ın adaletiyle şey yapılır ve hiç kimseye Allah zulmetmez. Yani cehenneme giden adam işte cehenneme gitmeyi gerektirecek bir şey yaptığı, bunu hak ettiğine inanılır ve onun için cehenneme gitmesi haktır cennete giden insan ise işte e, hak etmiştir bu dünyada cennete gitmeyi onun için aynı şekilde mesela Brahman olan bir insan gerçekten bir önceki hayatında ve ondan önceki hayatlarında da tabi e, devamlı iyi bir karma oluşturmuş ve sonunda o dereceye çıkmıştır ama o da hala kurtulamamıştır. Onun da sınavı devam etmektedir. Değil mi ki bu dünyaya gelmiştir? Bu dünyada hayatı devam ediyor. Onun da önünde kat etmesi gereken mesafe vardır. Ama mesela benim gibi e, uzun bir mesafe değil. Onun daha kısa bir mesafedir. E, o da işte kurtulmak için daha çok çalışması ve e, sonunda e, mokşayı gerçekleştirmesi lazım. İşte dediğimiz gibi. E, Şeydeki e, Brahman e, nasıl bir e, şeyse, kast ise dokunulmazlar da bir kastır ve onlara biz acıma e, lüksümüz yoktur. Onlar bir önceki hayatlarında yaşadıklarının sonucunu, yaptıklarının sonucunu görmektedirler. Peki e, böyle olunca e, herkes e, yani ektiğini topluyor, ektiğini harman ediyor, ektiğini biçiyor burada. Ee, ve şu anda biz aynı zamanda yeni şeyler ekiyoruz bir sonraki hayatımızda toplamak üzere. Demin Hüseyin Bey mi sormuştu tam hatırlayamıyorum ama yani bir sonraki hayatta daha iyi bir e, heh, kurtulma şansı yok mu ee, şeyi? Evet e, herkesin önünde şans var. Mesela diyelim ki dokunulmazlar. Dokunulmazlar e, en e, beğenilmeyen işleri yaparlar. Yerleri süpürürler, temizlik işçisi olarak çalışır, tuvaletleri temizlerler filan. Yani böyle kimsenin hoşuna gitmeyen şeyleri yaparlar. Şöyle bir e, dokunulmaz düşünün, e, durumunun farkına varıp e, kurtuluşunu gerektiren bilgiyi e, elde etmek için mücadele eden e, birey e, sonunda. E, temizliği çok iyi yaparsa durumundan şikayet etmezse e, elindeki imkanları istimal etmezse işte evrendeki hakim olan gücü fark eder ve onunla uyumlu bir hayat sürerse e, işte e, şey yapması gerekirken ibadetlerini yerine getirirse temizliğine dikkat ederse kesinlikle bir sonraki hayatında daha iyi bir kasta dünyaya gelecektir. Kurtulma şansı aynen vardır. Eğer en üstte bulunan Brahman şımarırsa, e, cahillik ederse, kendi bireysel ruhuyla evrensel ruhun ilişkisini e, kopartırsa, e, yanlış işler yaparsa, e, yapmaması gereken bir hayat tarzını şey yaparsa, e, bu sefer ne olur? İşte ipin ucu kaçar ve brahmanken bu adam bir alta, iki alta, üç altı kasta veya dokunulmaz bile olabilir. Dolayısıyla çok önemli olan şey bu şeyimizi bilmeliyiz. Şimdi ilginç bir şey var arkadaşlar. Kas sistemi ne göre kaslar arasında ciddi bir engel vardır. Mesela siz bir kasta doyuyorsanız o kastın dışına çıkamazsınız. O kastı bu hayatınızda terk edemezsiniz. Bir üst kas, kasta çıkamazsınız. Ve siz ee, bir üst kastaki insanlarla fiziksel temasta bulunamazsınız. Eğer ee, siz sizden üstteki kastan birisine dokunursanız veya fiziksel bir temasta bulunursanız o insanın kirlenmesine ...günahkar olmasına yol açarsınız. Veya... E, ...siz sizden altta olan... ...kastan birisine dokunursanız... ...veya o size dokunursa... ...fiziksel bir temas söz konusu olursa... ...aynı şekilde... E, ...siz kirlenirsiniz... ...ve temizlenme ritüellerini... ...yerine getirmeniz gerekir. Yani bu kas sistemi... ...sadece e, teorik... ...sadece böyle kültürel... ...bir şey olmaktan çıkıyor... Ee, şey yapamıyor ee, nasıl diyeyim ee, sizin günlük hayatınızda belirleyen bir e, şey oluyor inme ve çıkma kardeşim tamamen bu dünyanın dışında bir sonraki hayatta var bu hayatta siz ne şeyinizin dışına inebilirsiniz ne de üste çıkabilirsiniz kastınızı değiştiremezsiniz. Kast değiştirme imkanınız yok. Biraz önce söylediğim gibi şimdi 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bir önceki hayatlarımızı 10 önceki, 20 önce, 50 önceki hayatlarımızı nasıl hatırlamıyorsak bir önceki kastımızı da hiçbirimiz hatırlamıyor. Bir sonraki hayatımızda da bu kastımızı hiç hatırlamayacağız. Anlaşıldı. Şimdi böyle bir hayat tarzı, böyle bir şey var bir dünya görüşü var ve bu dünya görüşünde kendisine ibadet edilen pek çok tanrı var. İşte Hinduizm böyle bir dünya. Bu biraz önce bahsettiğim temel şeyler, fikirler pek çok şeyde Hint geleneğinde mesela Budizm'de de, mesela Sih dininde de, mesela Jainizmde de karşımıza çıkıyorlar. Bir şekilde bazıları reddediliyor, bazıları eleştiriliyor, bazıları düzeltiliyor ama fikir olarak hep var olduğunu şey yapabiliyoruz. Ben bu şeyin kas sisteminin Müslüman Hintliler arasında bile varlığını devam ettirdiğini dinlemiştim. Yani Müslüman olmuş Hintliler arasında bile kas anlayışı bir şekilde devam ediyor. Yani İlküsel Bey bu sadece coğrafi, siyasi değil, dini, kültürel, her şeyi kapsayan e, küresel bir şey. Şimdi Hayriye Hanım öyle diyoruz ama bizim İslam dininde de e, biraz benzer şey var. Mesela size örnek olarak vereyim. E, Bizim dinimizde, e, heh, biraz önce fiziksel şeylerden bahsettik ya. E, Firdevs Hanım lütfen unutmayın. Ne yaparsanız yapın kastınızdan çıkamıyorsunuz. Kastınız devam ediyor. Ama kastınızda yaptığınız yanlış işler sizin karmanızı bozuyor. Yani elinizde bir külçe saf altınınız var. Bu bir külçe saf altınıza siz habire e, bakır ekliyorsunuz. Dolayısıyla ömrünüz bittiğinizde bittiğinde bakıyorsunuz ki e, altınızda e, ne bileyim işte 24 ayar olan altın dönmüş 12 ayar bakıra. 12 ayar altın olmuş. Yani... E, altının e, saflığı kaybolmuş. Dolayısıyla siz sonunda bir külçe altınınız, bilmiyorum kaç liradır ama diyelim ki işte işte 5000 dolar olsa, 5000 dolar edecek bir külçe altınınız yerine işte bin dolar ettik 14 e, ayar, 12 ayar e, altına sahip oluyorsunuz ve onunla e, bir sonraki hayatınıza başlıyorsunuz. E, bu dünyadaki hayatınızda yaptıklarınız ee, hiçbir şekilde sizin bu dünyadaki şeyinizi, kastınızı değiştirmiyor. Ee, şimdi e, bu tabi evlilikle de alakalı bir şey. Ee, mesela siz e, sevdiğiniz bir insanı gidip e, alamazsınız. Sevdiğiniz insanla sizin aynı kast içerisinde olmanız gerekir. Eğer e, aynı kast içinde değilseniz evlenemezsiniz. Bu şey değil. E, e, mümkün değil. E, peki şeye dönelim. E, günümüzde e, Hindistan'da veya Hindular arasında kas sistemini e, terk eden, kas sistemine önem vermeyen, kas sisteminin e, şey yaptığını reddeden insanlar var mıdır? Var. E, nasıl Müslümanlar arasında beş vakit ibadet etmesi gerektiği halde beş vakit ibadet etmeyi yerine getirmeyen insanlar varsa Hindular arasında da kas sistemini önemsemeyen şeyler var. Şey olarak devam eder. iyi hatırlattınız Yüksel Bey. Şimdi biz Müslümanlar evlilikte mesela küfüvet diye bir şey ararız. Yani evlenecek kişilerin denkliğinden bahsederiz. Şimdi küfürette mesela günahkar bir insan ile çok temiz, dindar bir insan birbirine denk midir? Mesela maddi olarak zengin olan işte büyük imkanlar, rahat imkanlarda yaşayan bir ailenin çocuğuyla kızıyla işte fakir olan işte zor karnını doyuran bir ailenin çocuğu veya kızı denk midir? Ha doğru haklısınız. Bu küfüvet ve İslam bakış açısından şart değildir. Nedir? Tavsiye niteliğindedir. Buna engel bir şey yoktur. Ama mutluluk için bunun gerekli olduğunu söylerler. Aslında bazı insanlar kas sistemini böyle muhtemelen biraz önce bir arkadaşımız şey yaptı. Hayret bu kadar farklı bir inanç. Dünyanın en büyük üçüncü inancı olmuş dedi. Yani bu inanca sahip insanlar bir yandan bakınca çok ayrımcı çok kategorize eden insanlar bir inanç iken. Öte yandan müthiş bir e, sosyal e, e, stabilite, sosyal bir garanti de sunuyor insanlara. Mesela siz sadece sizin gibi insanlarla e, şey yapıyorsunuz, muhatap oluyorsunuz, onlarla birlikte çalışıyorsunuz ve siz sizden çok fakir, çok aşağı veya çok e, farklı şartlarda olan insanlar veya çok yukarıda olan insanlarla ee, bir araya girmiyorsunuz bir arada e, yaşamıyorsunuz ee, bu insanlara bir yani insanları birbirlerine e, denk olanların bir araya geldiği e, bir sistem oluşturuyor ve Hindistan gibi ülkede muhtemelen e, hal yani böyle bir sistem e, işte şeyin devamını sağlıyor sosyal bir garanti güvence bir stabilite şey yapıyor İnsanların fakirliklerine isyan etmemesini sağlıyor. İşte ne bileyim e, yani dünyanın her yerinde e, gelirler arasında uçurum var. E, ama işte e, bu uçurum pek çok ülkede sorun olurken Hindistan'da şey bunun önüne kas sisteminin geçtiğini şey yapıyoruz. Farklı kaslardan ev, evlenenlere bir şey yok. E, ceza yok. Maddi bu, dün, bu güne ait bir ceza yok. Onların cezası karmalarının bozulmasıdır. Bir sonraki hayatlarında çekecekleri var der e, Hinduizm. E, şeyi var, e, sosyal şeyi var. E, siz şimdi mesela şöyle düşünün. E, geçen gün bir yerde okumuştum. E, aslen Ermeni olan bir e, kişi e, Müslüman olmuş. Ve işte uzun yıllardır da İslam yaşı onunla yapılmış bir röportajı okudum. Bilmiyorum aranızda okuyan var mı o röportajı? Ee, bu e, rapor, şimdi 90 yaşında bir amca e, diyor ki ben Müslüman olduktan sonra diyor e, bunu açıklayamadım aileme, çevreme. Gizli gizli camilere giderdim namaz kılmaya. Yani etrafımdaki insanlar camiye gittiğimi e, şey yapamasın, anlamasın. Namaz kıldığımı anlamasın diye. Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra da beni sokakta dövmeye kalkan bazı dindaşlarım oldu diyor. Mesela Ermenilerden bazı. Aynı şeyi Müslümanlar için düşünün. Bir Müslüman kalksa dinini değiştirdiğini ilan etse. Buna karşı yani sosyal bir baskının olacağı yani ailesindeki insanların onu nasıl karşılayacağı yani sıkıntılı bir durum böyle baskılar var Modernizmin etkisinin artmasıyla ile birlikte Hindistan'da da bu tür şeyler yani azalıyor ama şeyde bu var yani nihai planda insanlar arasında sosyal ilişkilerde bu var Arkadaşlar bu bir şeye daha temas edeyim Kast sisteminde üst kastı olanlar, Alt kastı olan insanlarla temas edemiyorlar, kirleniyorlar ya, onların hazırladıkları yemekleri de yiyemezler. Çünkü alt kastı olanlar üsttekilere göre temiz değildir. Ee, üst kastı olan insanlar, onun için mesela Hindistan'da Brahmanlar arasında çok e, yemek e, imalatı yapan, yani çünkü... Brahman en üst kast olduğu için onun pişirdiğini herkes yiyebilir. Ancak bir alt katmanda olan şatriyanın pişirdiğini Brahman yiyemez. Dolayısıyla çünkü onun için temiz değildir onun pişirdiği şey. Onun için üst katmandakilerin yemek işi yaptığını e, yazar kaynaklarımız. Her neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bir e, genel. Doğrusu yemek sektörü ellerinde bilmiyorum. Şimdi ilginç bir şey var ee, Hindistan'da e, bu bahsettiğimiz şey halen canlı olarak yaşanıyor. Ancak e, Hint toplumunda en alt yani şeyin de dışında e, e, nasıl diyelim e, kas sistemin dışında olan dokunulmazlardan olduğu halde çok zengin olan insanlar var. Yani e, dokunulmaz bir insan, e, şey değil e, insanlar ona e, dokunmaması gerekiyor. Onunla fiziki bir teması olmaması gerekiyor. Ama e, işte e, ticari faaliyetlerde bulunmuş, başarılı olmuş, büyük zengin olmuş böyle çok insanın olduğunu e, yine e, kitaplar e, anlatıyor. Dokunulmaz yani e, paria deniyor bunlara. Bunlar şeyin dışında. Kas sisteminin bile dışında kalıyor. Bunlar işte bir önceki hayatlarında çok kötü karma e, oluşturan insanlar. E, tam insanlar ama e, kas sisteminin içinde değiller. Hiçbir kastan insan onlarla şey yapamaz. Ancak kendi aralarında onlar evlenebilirler. Kendi aralarında sosyal şeylerin devam ettirebilirler. Ancak, hayır bu temizlik manasında değil. Yani öyle düşünmeyin lütfen. Manevi temizlik olarak düşünün. Hani abdestli bir Müslümanla, abdestsiz olan bir Müslümanın arasında ne tür bir fiziki temizlik farkı olabilir? Yok Fethiye Hanım hayır. <gülüyor> o manada değil. Yok hayır hayır. Olumsuz manada bir dokunulmazlık bu. Yani işte kimse dokunamaz işte değil. Yani kendileriyle doku, yani fiziki ve şey sosyal teması sınırlı olduğu kişiler kastediyoruz. <gülüyor> Neyse işte şey kültürler arası farklılıklar <gülüyor> Evet şimdi biraz şeye dönelim Yani bu şeydeki amacım biraz size hiç Hint düşüncessey Hint dünya görüşünü şey yapmak aktarmak oldu. Şimdi yavaş yavaş notlarımıza şey yapıp notlarımızdaki şeyleri takip edeceğiz. Bu noktaya kadar açıklanmasını istediğiniz kafanıza takılan bir şey var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz e, Nasrettin Hoca e, deniz kenarında yürürken birisi denize düşmüş. E, işte e, Çırpınıyor kurtulmak istiyor. O, hocaya ver elini ver elini demiş. E, hoca uzatmıyor elini. Sonunda e, birisi demiş ki yanlış diyorsun demiş. Al elimi hocam al elimi diyeceksin bak nasıl alıyor demiş. Hocalar almaya alışıktır demiş ve e, böyle yapmış. <gülüyor> şimdi e, zannedersem bu şeyler yani e, böyle Hayati tehlike konularındaki Hani bir e, e, bir insan hayatı kurtarmak bir zevk için yapılmayan bir ani duruma e, yapılan müdahaleler e, TV açık temizlenmeye açık e, sizin karmanızı bozmayabilir Her neyse ee, ama bakın ben bir şey söyleyeyim size ee, bu bahsettiğimiz olaylar yani işte e, dün 10 yıl evvel, 50 yıl evvel, 100 yıl evvel üretilmiş şeyler değil bu bahsettiğimiz e, anlayış, bu dünya görüşü Hindistan'da belki 5000 yıldır devam ediyor yani Hint düşüncesi Hint toplumunda bu e, hep böyle ola gelmiş. İnsanlar hep böyle kabul etmişler ee, ve biraz evvel bahsettiğim o e, nasıl her gün yeniden doğuyorsa, nasıl her mevsim yeniden e, yılda bir kere geliyorsa, nasıl tabiat işte baharda canlanıyor, kışın ölüyorsa, insanlar nasıl 80 yılda bir ölüyorsa, nasıl dünya evren işte milyonlarca yılda ölüp tekrar diriliyorsa. Bu o, bakış açısı işte e, karmayı e, temel alan. Yani biz eğer yok olup tekrar bu dünyaya dönüyorsak işte e, şey e, karma e, şeydir. Nasıl diyeyim? E, karma çok önemli bir şeydir. E, yani karma bu dünyadaki her şeyin temelidir e, mantığı var ve bu bizim dünya görüşümüze tamamen ters. Bu bizim anlayışımızla örtüşmüyor. Ancak bunu e, kabul etmemiz lazım ki bu anlayışı benimsemiş, özümsemiş dünyada e, inanın e, bir sürü insan var. Yani Hindistan'ın bugün e, işte 1 milyar civarında nüfusu var. E, bundan 50 yıl sonrası dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Çin'i geçecek Hindistan. Dolayısıyla birilerini, birilerini korkutmak, birilerini şey yapmak için ürettiği bir ideoloji olarak lütfen düşünmeyin bunu. Yani bu bir hayat tarzı, bir dünyayı anlama biçimi. Nasıl dedik Müslümanlar Allah var inanıyor, Allah varken hiç kimse yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı, ilk insanı yarattı, mesaj gönderdi. Nasıl bu bize mantıklı geliyorsa Hint düşüncesinde de bu mantıksız ve öteksi mantıklı. Ee, Yüksel Bey e, inanın e, kuralı bilmiyorum e, finalde e, işte son yedi ünite mi geçerli olacak yoksa öncekiler mi o konuyla alakalı benim bilgim yok yani e, bunu nereden öğrenir muhtemelen sizin şeylerde ders kitaplarınızda filan vardır. Evet esnaf e, sınıfından olan birisi. Yönetici olamaz şu manada olamaz yani yönetici sınıfına çıkamaz bakın biraz evvel bir şey söyledim ee, yani bir insan e, dokunulmaz yani toplumun en alt kesimindeyken e, şey yapabilir e, nasıl diyeyim işte e, çalışabilir e, şartları iyi değerlendirebilir çok zengin olabilir büyük bir şirkete sahip olabilir. O şirket ne bileyim işte ülkede e, yanında Brahman sınıfından, Kışatriya'dan, ne bileyim işte Vaisiya'dan e, pek çok insanı çalıştırabilir. E, dokunulmaz pek çok insanı çalıştırabilir. Ancak bunların hiçbirisi o adamın, o patronun e, kastını değiştirmez. O adam yine dokunulmazlar sınıfındandır, kastındandır ve e, ne bileyim işte bir Brahmanla veya bir Shatrya ile tokalaşamaz, tokalaşması yasaktır. Heh, tokalaşırsa her iki taraf da e, karmalarını bozmuş olurlar, bir sonraki hayatları e, daha kötü olacak demektir. her Neyse. Şimdi arkadaşlar birkaç e, ders notlarımızdan birkaç şeye ben e, bakarak e, bu şeyleri tamamlamaya çalışacağım. Şimdi. E, ilginç bir şey var arkadaşlar. E, bazı teoriler var. Bu teorilere göre milattan 2000 yıl önce yani aşağı yukarı bundan 4000 yıl önce e, Orta Avrupa, Doğu Avrupa'da, Romanya işte e, civarından kalkan bir grup e, ari ırka mensup insanlar e, işte Karadeniz'in kuzeyinden İran Dan geçerek e, Hindistan'a varıyor ve evet, bunlar e, bu şey olaya ari göç deniyor Avrupalıların şeye e, göçü bunun a, arkasında da bazı şeylerden bahsediliyor. Şimdi Şaziye Hanım bu anla, nereden anlıyorlar bilmiyorum e, bildiğim kadarıyla bir şey var. Normalde resmi olarak Hindistan Devleti, yani bu işte 1950'den sonra şey yaptı, bağımsızlığını ilan etti. Seküler bir devlettir, yani dini kurallara göre şey yapmaz. Çok sayıda Müslüman da yaşıyor şeyde. Ancak nüfus kayıtlarında herkesin hastayla alakalı şeyin kayıtlı olduğunu dinlemiştim birilerinden hazır sırası gelmişken şey yapayım. Bu yakınlarda şey yapan PK diye bir film var. PK diye. Aranızda seyreden oldu mu bu filme. Yani 2013 olabilir, 2014 olabilir. Yani o film mesela biraz Hint düşüncesi, Hint inancı, Hint hayat tarzı hakkında fikir verebiliyor. Tabii soya bağlı. Tabi aileden geliyor. Ancak e, şöyle düşünün, bir bebeğin o ailede doğması, o bebeğin tercihi değildir. Tanrının o bebeğin bir önceki hayatındaki e, karması sonucunda şey yapılır. Şöyle düşünün, siz dört dörtlük bir e, karma oluşturdunuz. Şu an e, ne bileyim işte. E, Esnafların mensup olduğu bir sınıftasınız. Vaisya sınıfındasınız. Dört dörtlük karmanızla birlikte Tanrı sizi bir sonraki hayatınızda e, Brahman aileye bebek olarak gönderir. Ve siz e, o Brahman e, şartlarında hayatınızı sürdürürsünüz. Dört dörtlük bir karma daha gerçekleştirirseniz e, öldükten sonra belki Mokşe'yi gerçekleştirir. Yani bu dünyaya bir daha gelmemeyi e, başarısını elde edebilirsiniz. Yani bu soyla alakalı bir şey ama o soydan olacağınıza işte sizin karmanız belirliyor. Ee, Emine Hanım lütfen e, tekrar sorar mısınız? Ben şimdi biraz e, konuşurken e, şey yaptım. E, hep gözden kaçırdım şeyleri e, soruları. Giyim kuşam e, yani ben o detayları bilmiyorum ama insanlar kendileri arasında, kastlar arasında şeyi gerçek anlayabiliyorlar. Madem önceki kastı hatırlamıyorlar, içinde bakın içinde bulunduğunuz kast sizin ailenizin kastı. Anneniz babanız hangi kastdaysa siz o kastasınız. Ancak sizin o kasta doğmanız işte bir önceki karmanızın bir sonucu. Siz tesadüfen o ailede doğmuyorsunuz. Karmanızın sonucu olarak o aileye geliyorsunuz. Bilmiyorum Emine Hanım cevap oldu mu? Evet. O filmi seyretme, yani Hint filmlerinde e, hep var ama özellikle bu PK filminde biraz şey de var. Yani böyle e, e, nasıl diyeyim e, işte insanların bu dinleri e, nasıl yozlaştırdıkları gibi bir düşünce de var. İşte Hinduizm'de de, İslam'da da Hristiyanlık'ta da aslında Tanrı'nın e, Gönderdiği dinin bozulduğu e, insanların bu dini e, nasıl diyeyim yaşanmaz hale getirdiklerini şey yapıyor. Feyza Hanım inanın Müslüman İslam'a girme oranlarını bilmiyorum. Kıyamet yok şeyde e, Emin Hanım e, Hint düşüncesinde kıyamet diye bir şey yok. Yani bu evrenin sonu yok. Bitiyor ve tekrar başlıyor. Bitiyor ve tekrar başlıyor. Bu manada ezeli ve ebedidir bu halde. Evet. Ya bize göre evet. evet. Ee, mokşa var. Mokşa kurtuluş demek. Yani siz e, şey yaparsanız e, gerekli e, olan e, şartları yerine getirirseniz kurtuluşa erersiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar kısaca neden dedik ee, böyle bir şimdi gerçekten Hindistan'ın kuzeyinde böyle açık tenli insanlar var. Ee, o insanlara bakarak bir de Hint dilleriyle Avrupa dilleri arasında benzerlik var. Biliyorsunuz, e, linguistik çalışan arkadaşlarımız varsa dil bilimi çalışan arkadaşlarımız onlar e, mesela. Indo-Avrupa dillerinden bahsedilir. Yani Hint-Avrupa dilleri. Yani Hindistan nereye, Avrupa nereye dersiniz ama bu iki dil arasında bir şeyin bağın olduğunu şey yapabilir. Bunun da arkasında Avrupa'dan Hindistan'a göç etmiş olan, işte bu 4000 yıl kadar önce yapılmış olan bir göçten bahsedilir. Bu teoridir, bu ispat edilmiş değil. Buna itiraz eden çok insan olmakla birlikte böyle bir şey var. İşte Hinduizm, Avrupa'dan göç eden insanların e, işte sahip oldukları e, vedik kültürü dönem bir kültür var yani kurban Tanrılara kurban e, sunmayla alakalı e, kültürlerini inançlarını götürüyorlar ve Hindistan'da yerli olan orada mevcut olan e, inançlarla harmanlaşıyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan Şeye e, Hinduizm adı veriliyor. Aslında Hinduizm pek çok e, dini e, isimlendirmede olduğu gibi Hinduların kendi dinlerine verdikleri isim değildir. Mesela Hindular kendi dinlerine Sanatana Dharma adını verirler. Yani e, Dharma aslında özet olarak Dharma. Ebedi din manasında Sanatana Dharma. Ezeli din manasını, ebedi din e, adını verirler. Veya Dharma kısaca derler. Veya e, Vaydika Dharma adını verirler. Vedaların dini. E, yani e, kısaca Hint geleneğinde Hinduizme verilen isim Dharma'dır. E, peki Hinduizm diğer dinlere benzer mi? Biraz e, önceden beri bahsettiğimiz şeylere bakacak olursak şu ana kadar konuştuğumuz dinlere çok benzeyen bir din değil. Niçin benzemiyor? Mesela bir otur, yani standart bir teolojisi yok. Bir kurucusu yok, bir peygamberi yok. Mesela işte şu peygamber zamanında kurulmuştur. İşte şu, şu, şu peygamberler gelmiştir diye bir şey yok. Mesela belli bir ahlak sistemi yok. Bir cemaat yapısı yok. Bunlar bize bu alışıldık bir dini şey olduğunu olmadığını gösteriyor. Ancak bir hayat tarzıdır, bir felsefedir. E, maddi dünyadan uzaklaşmayı, e, dünyadan el etek çekmeyi öneren bir hayat tarzı olarak öne çıkıyor. Mesela e, biraz sonra konuşacağız zaten e, şeyler, e, yani kurtuluş için yapılması gerekenlere baktığınız zaman en ideal kurtuluş işte. E, o kurtarıcı bilgiye sahip olmak ve kendinizi o bilgi doğrultusunda bir hayat çizmek, e, bu dünyaya bağlanmamak türü bir şeyinin olduğunu görebiliyoruz. Ancak şimdi bir ahlak kodu yok derken, mesela biraz önce deminden beri uzun uzadıya konuştuğumuz e, e, neydi o şeyin ismi? Kas sistemi tamamen ahlaki bir şeydir. Yani siz şu kurallara uycaksınız, bunlara uymayacaksınız. Bu toplumun bir şeyidir. Nasıl e, yani toplumumuzda e, kabul gören e, kurallara riayet etmeyen insanlar saygısız e, veya işte mızıpbe e, veya işte ahlaksız diye nitelendiriliyorsa aynı şekilde e, e, kas sisteminin kurallarına uymayanlar da o toplumda e, ön yargı yani böyle değerlendiriliyor. Arkadaşlar. E, Hint toplumu e, çok uzun bir tarihe sahip ama ilginç bir şekilde Hint toplumu çok yavaş gelişen bir toplum. Hindistan'da bir milyara yakın insan var ve hala günümüzde Hindistan'da elektrik kullanamayan e, yerler var. Ancak e, Hint toplumu işte bir uçurumlar toplumu e, biliyorsunuz e, dünyadaki Bilgisayar yazılımlarının e, en geliştiği veya en e, ne bileyim popüler olduğu veya bilgisayar sektöründe e, en çok insanın çalıştığı toplum da Hint toplumu. Çok sayıda insan şey yapıyor hatta ben bundan 4-5 yıl evvel Türkiye'deki bazı büyük bankaların e, bilgisayar yazılımlarını e, Hindistan'dan gelen kişilerin e, yazdığını e, okumuştum. Ve ülkemizde çalışan böyle üst düzeyde maaş alan çok sayıda Hindistanlı var. Bunların olduğu toplumda hiç elektrikli alet kullanmadan hayatını sürdüren insanlar da var. Hindistan yani böyle bir toplum ve bu yani son 50 yıllık gelişmeleri bir kenara bırakırsak Hind toplumu çok yavaş değişmiş. Çok Uzun zaman aynı şartlarda yaşamaya devam etmiş insanlar. Bu da Hint kültürü'nün veya Hint hayat tarzının bozulmamasını veya yavaş değişmesini, yavaş bozulmasını netice olarak getirmiştir. Bilim adamları Hinduizm'in dört döneminden bahsediyorlar. İşte Vedik dönem denilen bir dönem var. Bu milattan önce 2000 yılında başlayıp milattan önce 400'lere gelen yani 5. yüzyıla kadar devam eden 15-16. 16 yüzyıl devam eden bir dönem. Yani veda e, kutsal metinleri işte bu vedaların hakim olduğu, vedaların kay, e, yazıldığı dönem. E, bu vedik dönem deniyor. Hinduizmin e, temel e, düşüncesinin, temel anlayışlarının, pratiklerinin oluştuğu dönem. Sonra epik dönem veya klasik dönem diye nitelendirilen bir dönem var. Bu da milattan önce dördü yüzlerden milattan sonra altı kadar yani İslam'ın doğuşuna kadar devam eden bir dönemdir. Bu da epik dönem veya klasik dönem. Ayrıca ondan sonra işte orta çağ dönemi var. Bu da 600'lerden 1800'lere kadar olan dönemdir. Bu 600'lerden itibaren Müslümanlar Hindistan'a gitmişler. Oralarda fetih faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ve günümüzde Hindistan'da çok sayıda Müslüman yaşamaktadır. Ayrıca Hindistan'dan ayrılmış olarak yani aynı kültürün içerisinde olan ancak işte bağımsızlıktan sonra 1950'den sonraki bağımsızlık hareketleriyle Hindistan'dan kopmuş olan Pakistan ve bir yandan da Bangladeş ülkelerinde de aynı kültürden gelen çok sayıda Müslüman yaşamaktadır. İşte bunlar Orta Çağ'da oraya gelen Müslümanların şeyiyle tebliğleri sonucunda Müslümanlaşan insanlardır. Bir de son dönem, modern dönem Diyebileceğimiz dönemde 1800'lerden başlar ve e, günümüze kadar devam eder. Bu dönem tabii ki şey açısından çok e, önemlidir. Hinduizm açısından e, şeyin dışında e, nasıl diyelim. E, e, Hint kültürünün dışında e, işte şeylerle e, modern e, eğitimle, modern teknolojiyle ve e, Hristiyanlıkla karşılaşıyorlar e, ve bu e, Hint kültürü üzerinde çok etki ediyor. E, nerede okudum tam hatırlamıyorum ama e, Hindistan'da e, İngilizce konuşan sayısı İngiltere'de İngilizce konuşanlardan fazlaymış. Yani bu derece e, şey yapabiliyor, etkilenebiliyor. Ancak günümüzde hala e, şey e, Hinduizm Şeyin e, Hint kültürünü yani Hindistan'ın e, ana e, kültürünü oluşturmaktadır. Oradaki insanların e, temel niteliklerini Hint kültürü belirlemektedir. Bunun e, temelinde de şeyler vardır. İşte e, biraz önce bahsettiğimiz dünya anlayışı, biraz sonra bahsedeceğimiz dini e, e, inançlar var. Bir kere e, inançlardan biraz bahsedecek olursak e, Hint kültüründe çok sayıda tanrı ve tanrıça vardır. Erkek ve kadın tanrıçalar vardır. E, bunlar o kadar çoktur ki e, her köyün ayrı bir tanrıçası olabilir. Yani sizin köyünüze has özel bir tanrıçanız veya tanrınız olabilir. O derece e, çok sayıda şey var Hint kültüründe. Bunların hepsi kabul görmektedir. Tabi hepsi eşit seviyede değildir. İşte bunların arasında bir hiyerarşi vardır ama insanların pek çoğu arkadaşlar şeydir. Günlük hayatiyetini devam ettirmek, günlük meşgalesini sürdürme peşindedir. ve Bununla uğraşan insanda işte böyle yüce her şeyi hakim olan brahmanın yerine daha şey olarak nasıl diyeyim o köye ait olan o mahalleye ait olan o bölgeye ait olan yerel tanrıya dua etmek ondan bir şeyler istemeyi tercih ederler şimdi bu kadar çok tanrının olması ee, bize göre çok tanrıcılıktır, şirktir olarak görürüz ama bunlar e, Hint inancına göre bir olan, yüce olan e, tek olan üstün olan Brahma'nın e, farklı beçeleridir. Yani bunlar her ne kadar birbirinden farklıysa da insanlar onların heykellerini, resimlerini yapıyor onların önünde ibadet ediyorlarsa da bunlar aslında tek bir olan Tanrı'nın görünümleridir der e, Hint kültürü. E, bu şeyde bir tabir var. E, henoteistik e, din diye. Yani e, çok sayıda Tanrı'nın var e, olduğu ama bu Tanrı'ların arkasında hepsinin tek bir Tanrı'ya şey yaptıkları, e, temsil ettikleri din anlayışı e, denir. Ee, niçin farklı isimler vermişler? Biraz sonra zaten kısaca bahsedeceğim tanrılarla alakalı e, şeyleri ee, göreceksiniz. Ee, mesela e, şöyle düşünün bakın yani bizim bildiğimiz kültürden şey yapalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın e, farklı isimleri zikrediliyor. Mesela Allah Teala e, bir e, affetmeyle. Tövbe edenlerin günahlarını affetmeyi, işte kendisine dönenlere bağışlamayı e, anlattığı e, bir ayetin sonunda kendisinden gafur diye bahsediyor, Rahim diye bahsediyor, Rahman diye bahsediyor. Ama e, işte kurallarını çiğneyen, dinine düşmanlık eden, e, işte onun rızasını gözeten insanlara Zulmedenler veya yeryüzünde zulmü yaymak için uğraşanlarla ilgili ayetlerde ise mesela Rahim, Rahman, Gafur, e, Celil gibi e, sıfatlarını kullanmıyor. Niçin allah Teala kendisi için farklı farklı sıfatları kullanıyor? İşte duruma göre, ihtiyaca göre, e, insanların e, şeyine göre. E, yani... E, durumuna göre e, şeyler var. E, Hint düşüncesinde de benzer bir mantık e, yürütülüyor. E, i̇şte Tanrı'nın farklı farklı isimleri e, ile e, alakalı olarak. Kısaca Atman ve Brahman'dan bahsetmiştik. Atman işte e, bireysel e, kişilerin e, tek tek taşıdıkları şeydir. Bu e, evrensel olan, bütün dünyayı yöneten ilahi güçle Alakalı bir şeydir. O gücün ismi Brahman'dır. Atman ile Brahman'ın bir bağı vardır. Ancak bu bağı bilmeyen insanlar cahillerdir. Ve bu cahil insanlar e, bu bilgisizliklerin sonucunda kötü işler ve kötü karmalar üretirler. Eğer Atman ile Brahman'ın ilişkisini bilir ve bunu e, sağlıklı bir sevi seviyede sürdürebilirlerse işte bu insanlar güzel karma oluştururlar. Evet, Brahman'a e, yani böyle Tanrı olarak ibadet edildiğini görmüyoruz. Ancak Brahman e, her şeyi kuşatan bir gücün adıdır ve muhtemelen o işte e, her bir Tanrı'nın arkasında temsil ettiği e, yüce Tanrı'nın adı da Brahman'dır. Ama e, tek olarak Brahman'a ibadet edildiğinden bahsedilmiyor. Arkadaşlar e, şeye tekrar dönelim. Bu kadar çok tanrının olduğu e, Hinduizm politeizm midir? Yani çok tanrıcı bir din midir? Hindular e, çok tanrılara ibadet etmekle birlikte bunların arkasında yüce tek bir tanrının olduğuna iman ederler. E, i̇şte bu o, farklı farklı tanrıların o bir Tanrı'nın yüce olan, aşkın olan Tanrı'nın farklı nitelikleri ve farklı formları olduğunu düşünürler. Söyledikleri şöyle bir şey var. Tanrı sınırsızdır. Yani Tanrı sınırsız bir varlıktır. Dolayısıyla onun insanlara göründüğü veya onun insanlara tezahür ettiği formlar da, şekiller de sınırsızdır. Yani işte Tanrı'yı tek bir forma, tek bir şekle sınırlamak doğru değildir. İşte yolda kaybolanlara yardım eden Tanrı da o Tanrı'dır. Ne bileyim işte ihtiyaç sahiplerine el uzatan Tanrı da odur. Korkuyu gideren Tanrı da odur. Ne bileyim işte çocukları hastalıktan koruyan Tanrı da odur diye söyler Hint geleneği. Ancak biraz önce de söylediğimiz gibi bazı tanrılar çok önem arz ederler. Hint geleneğinde üç, yani bir üçleme vardır. Üçlü bir tanrı şeyi var. Bu Hristiyanlık'taki teslisle lütfen karıştırmayın. Bu Hint şeyinde bir tane Brahma tanrısı var. İşte kısaca dediğimiz gibi evreni yok evreni ya, var, var eden tanrıdır yaratan tanrıdır e, bu Tanrı e, işte e, en yüce Tanrı e, bunun yanında vişnu tanrısı vardır ikinci Tanrı olarak e, ve iki buteslisiin ikinci e, unsuru olarak bu yaratılmış olan bu evrenin e, düzenini koruyan bu evrenin gereği gibi devam etmesini sağlayan bir tanrıdır. Dharma dedik ya, Dharma din demek ama e, sihdi, şimdi, özür dilerim, Hinduizmde sadece din demek değil. E, aynı zamanda şey demek, düzen demek e, ne hukuk demek, e, doğruluk demek, e, yani böyle çok anlamlıları olan bir şey. Yani kainatın düzenini koruyan, bu dünyanın dönmesini sağlayan, e, her şeyin gereği gibi e, varlığını devam ettirmesini sağlayan adı e, Tanrı'ya da Vişnu adı veriliyor. Yani tabii ki işte e, Brahma en üstteki e, en yüce Tanrı, Vişnu e, işte, kurulu olan düzeni koruyan, devam ettiren bir Tanrı. Eğer darmada bir bozukluk olursa, geliyor mu sesim? Koptuk mu? Tamam. Tamam. İyi. Eğer darmada bir bozukluk olursa hemen müdahale eden, işleri düzelten Tanrı, e, Vişnu. Bir de e, mesela e, ne dedik? Her şeyin başı var, sonu var. Ve tekrar dünyaya gelmesi var. Yani e, varlığı sonlandıran ve onu tekrar yeniden var eden bir Tanrı daha var. İşte buna da Shiva adı veriliyor. Yani ölüm tanrısı olarak da nitelendiriliyor ama lütfen öyle şey olarak da düşünmeyin. Ee, yani e, yok eden ve sonra var eden. İşte ne bileyim baharın bitmesi, işte e, kışın gelmesiyle tabiatı öldüren, sonra baharla yeniden çiçek. Şey İnsanların ölümünü e, sağlayan. Sonra o insanların tekrar karmalarına göre yeniden dünyaya gelmesini sağlayan Tanrı da Şiva Tanrısıdır. Ee, yani olumsuz ve olumlu iki e, şeyi de var. Yani e, bir şeyin baş yeniden başlayabilmesi için sonlanması gerekiyor. İşte sonlandıran ve başlatan Tanrı Şiva. Evet e, dolayısıyla Şiva'da bazen e, rahmet, bazen e, gazap şeylerini görebiliyoruz. İşte Shiva e, öldürüyor, ama aynı Shiva tekrar e, sizi bir sonraki hayatınıza başlatıyor. Yani i̇şte demek ki Brahma, Vishnu ve Shiva e, üçlemesini bilmemizde fayda var e, Hint e, inançlarında. Karma, Samsara ve Nirvana'dan e, kısaca bahsettik. E, Samsara insanların e, bağlı oldukları. Bu dünyaya tekrar tekrar gelme e, ç, e, şeyi, dairesi dönen şey. Ölüp tekrar gelme. Ölüp tekrar gelme. E, bu ö, Samsara. Yeniden dünyaya gelme işimizde bizim nasıl dünyaya geleceğimizi, hangi kasta, hangi ailede dünyaya geleceğimizi belirleyen karmadır. İşte en sonunda bu işten kurtulmaya da Mokşa adı veriliyor. Mokşa da ee, artık nirvana yemek, bu dünyaya gelme sıkıntısından kurtulmak adını e, anlamına geliyor. Kurtuluş için ne yapmak lazım? Şimdi kardeşim Brahma e, her şeyi yaratan sandı. Vişnu e, bu kurulu olan e, devam eden düzeni koruyan aksaklıklara müdahale eden ee, yanlış giden şeyleri tamir eden tanrı. Şiva ise e, zamanı geldiğinde e, şeyleri sona erdiren yani öldüren diyebiliriz buna. Ve daha sonra tekrar e, o bitenleri e, yani e, bu dünyadaki e, hayatiyeti sona erenleri tekrar dünyaya getiren tanrı. Üç tanesini böylece nitelendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, amaç ne? Bu dünyaya bir daha gelmemek. Samsara'dan kurtulmak. Bunun yolu ne? Moksha. Peki moksha'yı nasıl gerçekleştirebiliriz? Hint düşüncesine göre bunun üç tane yolu var. Bu yollara e, yoga adı veriliyor. Yani e, kişiyi ilahi olanla bütünleştiren manevi disiplin, manevi yola ee, yoga diye Yani e, günümüzde biliyorsunuz e, böyle yoga yapma çok şeydir. Rahmetli e, Ankara ilayette bir hocamız vardı. E, muhtemelen duymuşunuzdur. Salih e, Akdemir. E, Radyolara, televizyonlara çıkmıştı, sonra şeye çıkmıştı. Yani ben e, namaz kılıyorum, yoga yapmak için diyordu. Yani namaz kılmakta bir nevi yoga yapmaktır diyordu. Yani hocanın kastı hiçbir zaman işte İslamı Hindulaştırmak değil. Yani insanların Hinduizm'de aradıkları bir çözümü, bir şeyi, davranış biçiminin aslında İslamda da var olduğunu onlara anlatmayı hedefleyen bir yaklaşımdı. Şeyde Hint düşüncesinde yoga, bireyi ilahi olanla bütünleştiren, atman ile brahmanı bütünleştiren Işte bireysel e, varlıkla evrensel varlığı toparlayan bir araya getiren yola ulaştıran yola yoga adı veriliyor. Üç tür yogadan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisine karma yoga adı veriliyor. Karma yoga e, işte e, çalışma yolu da e, denebiliyor. E, bu e, Topluma karşı ve ailenize karşı yükümlülüklerinizi yerine getirmenizdir. Başkalarına karşı doğru davranmanızdır. <gülüyor> evet, evet. Evet, o rabıtadan bahsediyor. Namaz kılmak da aslında e, öyle değil midir e, şeyde. Yani Allah e, ile birebir e, yüz yüze gelmek. E, kendinizi... Ona rapt etmek, onunla bağ kurmak manasında kullanılabilir. Neyse ben kısaca şunlara şey yapayım. Karma yoga neymiş? Çalışma yolu. Yani sizin topluma karşı ve aile bireylerine karşı, çevrenizdeki insanlara karşı, diğer varlıklara karşı sorumluluklarınızı, yükümlülüklerinizi yerine getirmenizdir. Bu bir yoldur, bir çeşit şeydir. İkincisi Bilgi yoludur. E, bu bilgi yolu ise e, temel e, görüş şu daha önce de söylediğim gibi bizim tekrar tekrar dünyaya gelmemizin nedeni cahilliktir, bilgisizliktir. E, biz gerçek bilgiyi e, öğrensek e, kendimizi aslında yani bireyin e, varlığımızın daha büyük evrensel bir varlığın bir parçası olduğunu bilsek ona göre davransak o zaman e, bilgimiz e, şey yapar, yani artar, bilgisizliğimiz yok olur. Ancak biz bunu fark etmiyoruz. Bunu görmediğimiz zaman ne yapıyoruz? Sanki varmışız, tek başımıza şaymışız, tek başımıza imişiz gibi, istediğimizi yapabilirmişiz gibi düşünüyoruz ve bu bizi kötü davranışlara, o da kötü bir karmaya götürüyor. Heh, bu da bizim bir sonraki hayatımızı mahvediyor. Heh, bunun tersi, aksi nedir? İşte e, bu gerçek bilgiye sahip olmak, buna göre davranmak ve bunun sonucunda iyi bir karmaya sahip olmaktır. Biz eğer e, Brahma ile olan ilişkimizin fark edersek, onu ıslah edersek, o zaman kurtulabiliriz. Bunun yolu da meditasyon yapmaktır, e, kutsal metinleri okumaktır ve entelektüel gayret sarf etmektir yani e, e, kendinizi çevrenizden koparmak diğer varlıklarla bağınızı kesip kendi bedeniniz üzerine dünyadaki nizam üzerine sistem üzerine ve bu dünyadaki sistemi e, yaratan ve devam ettiren güç üzerine düşünmek ve sizin onunla olan bağınızı e, düşünmek meditasyondur e, kutsal metinleri okumak buralarda anlatılan bilgileri özümüzemek şeydir işte Bu şeylerden birisi, kurtuluş yollarından, bilgi yolundan bir tanesidir. Diğeri de tekrar entelektüel çabalar sarf ederek şey yapmak. Üçüncü bir yol daha vardır. Bir başka yoga. O da adanmışlık yogasıdır, yoludur veya bhakti yogadır. Bhakti yoga ne demek? Bakti ee, Kendinize bir Tanrıyı veya bir Tanrılar grubunu seçersiniz. Yani kendinize yakın hissettiğiniz bir Tanrı şey yaparsınız e, ve veya Tanrılar grubu e, belirlersiniz. Ve onunla ilişkinizi e, yoğunlaştırırsınız. Ona ibadet edersiniz, ona kurbanlar sunarsınız, adaklar sunarsınız, e, takdimeler sunarsınız ve böylece e, şey yaparsınız. E, e, daha iyi bir insan, daha e, şey bir hayat, e, dindar bir hayat sürersiniz. İşte buna da bhakti yoga ve adanmışlık yolu. Yani kendinizi bir tanrıya veya tanrılar grubuna, e, adama e, yoludur. Bu yolda ibadet edersiniz, dua edersiniz, hac yolculuklarına çıkarsınız, e, takdimeler sunarsınız filan. Ve böylece siz e, kendi bireysel varlığınızdan geçip, o Tanrı'nın varlığının içinde kaybolursunuz ve bu da işte e, sizin e, şeyinizdir, e, kurtuluş ermenizdir. E, bu e, içinde kaybolacağınız Tanrı ile birlikte Atman'ınızı e, Brahman'ın içerisinde e, ne yapmış olursunuz kaybedersiniz. Yani Tanrı'dan bağımsız bir varlık olmanıza son verirsiniz. E, Evet, şimdi e, bizim e, İslam, hani mistik düşünce diyelim, İslam tasavvufu da buna dahildir. E, i̇lginç bir şekilde bu Hint kültüründeki e, kavramlarla benzerlik arz eden görüşleri var. E, yani işte bu dünyadan ele tek çekmek, kendinize belli bir e, ibadet türü seçmek e, ve onun yolunda şey yapmak... E, bu konularla alakalı e, nasıl e, bir yol takip edeceğiniz hakkında detaylarında da benzerlikler var. Bundan dolayı bazı e, şeyler e, İslam tasavvufunun Hint düşüncesinden, Hinduizmden ve Budizmden etkilendiğini iddia etse de e, bu kadar net konuşmak çok doğru değildir. Yani İslam tasavvufunun orijinal, İslam'dan kaynaklanan şeyleri e, vardır. E, Belki işte evrensel e, hikmet, evre, yani çeşitli dini geleneklerdeki e, şeylerden etkilenmiş olabilirler e, ama e, İslam tasavvufunun e, şey olduğunu, yani İslam'ın e, bir parçası olduğunu da söylemek e, gereklidir. Arkadaşlar e, Üç aşağı beş yukarı bu şeylerden bahsedeceğiz. E, bu kadar bahsedeceklerimiz. İsterseniz bir e, ibadetlerden bahsedelim. Çok kısa. Bhakti Yoga'da olduğu gibi siz işte bir tanrıya veya tanrılar grubuna kendinizi adarsınız. Hayatınızı onun e, yolunda e, geçirebilirsiniz. Bu temel e, ibadet şeklidir ama e, bunun dışında e, puja diye bir ibadet e, şey vardır. E, nedir puja? E, işte temizle yani böyle birkaç şeyin bir araya geldiği bir ritüelin adıdır puja. Temizlenmek, yıkanmak, e, sonra Tanrı'yı zikretmek, ona hitap etmek, ona dua etmek, e, sonra Tanrıya yiyecek içecek, tütsü, su gibi yani değerli bazı hayatımız için yaşamamız için değerli olan bizim değer verdiğimiz bazı şeyleri ona sunmak ve ondan işte şey yapmak bir şeyler istemek işte bu temel şeydir bu puja genelde her gün evde sizin tek başınıza yapabileceğiniz şeyler olduğu gibi mabette ki mabedin adı mandirdir şeyde. Mandirde tapınakta topluca da e, bu tür e, puja yapılabilir. Puja böyle bir tepsinin üzerine e, işte e, tütsü, e, biraz su, bir kapta su, taze çiçek, e, işte ne bileyim bazı yiyecekler konarak tanrıya takdim olarak sunulur. E, yani bu şey e, Hint geleneğinde var olan bir uygulamadır ancak dediğimiz gibi bunların hepsi aslında şeydir ee, nasıl diyelim ee, yani e, bunlarla birlikte e, başka şeylerde sizin kurtuluşunuza şey yapar puja o kurtuluş yollarından bir tanesinin e, uygulamasıdır en gözle görülenidir. Ötekiler daha kişiseldir. Sizin manevi olarak tanrıyla Brahmanla olan e, iletişiminizle alakalı şeylerdir diyerek bitirebiliriz. Evet arkadaşlar böylece e, Hinduizm hakkında e, bir ders işlemiş olduk. Hinduizmle alakalı sormak istediğiniz şeyler var mı? Ben birkaç kitap göstermek istiyorum. E, Doğu dinleri, Ali İhsan Yitik isimli hocamızın İslam yayınlarından çıkmış ee, Doğu dinleri diye bir kitabı var. Bu konulara ilgi duyan e, arkadaşlar e, bu kitaplara bakabilir. Ee, İslam yayınlarının e, kaç yılında yayınlanmış? 2014 Ekim 2014 daha yeni bir kitap bu. Ee, Alixan Yitik hoca İzmir İlahiyat Fakültesinde Profesör Hint dinleri üzerine çalışmış, Sanskritçe bilen bir hocamız burada Hint dini, Hindistan'daki Budizm, Sih dini, Jainizm, sonra Çin dinleri hakkında bilgiler veriyor. Merak eden, ilgi duyan arkadaşlarımız okuyabilir. Bu orijinal Türkçe kaleme alınmış bir kitaptır. Ayrıca Türkçe çevrilmiş bir kitap var. Bu da Asya dinleri diye. Asya dinleri işte size göstereyim böyle bir şey aşağı yukarı 800 sayfalık bir kitap bu İngilizceden tercüme edilmiş bir kitap Hint dinlerinden bahsediyor Çin dinlerinden Japon dinlerinden bahsediyor ayrıca İslam'dan da bahsediyor bu kitap ilgi duyan merak eden arkadaşlarımız buna da bakabilir. Ee, tabii bizim aynı zamanda e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Yaşayan Dünya Dinleri isimli kitapta e, şeylerden e, bir tanesi. E, şimdi isterseniz ben size onun adını şöyle söyleyeyim. Asya Dinleri İnkılap yayınlarından yayınlanmış. E, bunun şeyleri var. E, mesela e, P.T. Raju diye Şöyle göstereyim ben. Yazarlar burada. Raju, Çan, Kitagawa ve Faruk'i. İsmail, Raci, Faruk'i. Evet. Şaziye Hanım, ee, inanın bilmiyorum... E, dünyada o kadar çok e, gelenek var ki yani olabilir e, şey e, doğrudur, cahorlar e, ben bilmiyorum. E, hangi kitapta acaba şey olarak? Oldu arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam. Sorun değil. İnşallah haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. İyi bir hafta diliyorum herkese. Görüşmek üzere inşallah.